إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يثع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ <coughs> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Arkadaşlar İmam Zahabi Rahimahullah'ın El-Kabair isimli bir eseri var.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 وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَا Söz verdiği zaman sözünde durmaz. ve اَوْ تُؤْمِنَ خَانَ Kendisine bir şey emanet ettiğin zaman ona hiyanet eder. Başka bir hadiste demin demiştim yani farklı farklı var. Bir başkasında Allah-u Sallallahu aleyhi ve sellem bu üç alameti saydıktan sonra diyor ki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 hak ölçüsüne riayet etmekten yüz çevirir. Tabii bu hadise Allah'a sallallahu aleyhi sellem, bunu ifade ederken bu dört alameti yani emanet edildiğinde hiyanet eder konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde cayar, düşmanlık ettiğinde haktan ayrılır. Hayır sallallahu ve diyor ki dört şey kimde bulunursa o kimse halis münafık olur. O kişi diyor eğer bu dördünü kendi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 Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü rüyası da vahidir Yani hakkı görüyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Dolayısıyla ona cehennemde azap olunanlar bu şekliyle gösteriliyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam şöyle buyuruyor. Müminin tabiatında her şey olabilir. Müminin tabiatında her şey olabilir. Yani hani mümine yakışmayacak bir takım şeyler sadır olabilir. Ey yani bazı günahlara meyledebilir, bazı masiyetler işleyebilir. Ancak diyor Rasulullah Vesselam, yalan ve hiyanet hariç. Yani mümin şunu yapmaz, yalan söylemez ve hiyanet etmez. Zaten az önce ikisinin de münafıklar münafıklığın alameti olduğunu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 bunun üzerine peki diyor e, mümin yalan söyler mi? Allah Resulü Vesselam burada diyor ki hayır mümin yalan söylemez yani müminlikle yalancılık ikisi bir bedende örtüşmez dolayısıyla Allah Resulü Vesselam müminden her hal sadır olur ancak, ancak yalan ve hıyanet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 Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi şöyle buyuruyor: "Zandan sakının. Zira zan sözlerin en yalanıdır. Zira zan sözlerin en yalanıdır." Hani adam işte zanlayınca, zanlınca, zanlınca birini suçluyor. Elinde hiçbir delil yokken zanlınca bir akide oluşturuyor. Zanlınca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 ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz. Yani Allah Azze ve Celle'nin merhametine düçar olmak istiyorsanız büyüklerden sakının. Hatta size bahşedilmiş hayatı kendinizi zulmen öldürerek haddi aşarak Rabbimiz subhane ve teala'nın gazabına uğramayınız. Siz eğer büyüklerden sakınırsanız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 Cennete de en son girecek kimselerden olduğu yoksa onun cennete haram olması yani cehennemde ebedi kalması manasına gelir. Dolayısıyla bunun yapılan bu eylemin, kişinin kendisini öldürmesinin, kendi canına haksız yere kıymasının çok şiddetli e, şeyin de haber verdiği gibi İmam İmam bunu büyük günahlar arasında zikretmesinin sebebi yüce Rabbimizin bu kişi, kimselere şiddetli azap etmesidir. Eğer bu kişi eğer bu kişi e hatta şunu da delil getiriyorlar e, ilim ehli. Mesela allah Alem Kuzman e, ismi Kuzman'dı. Bir bir tanesi biliyorsunuz Allah-u Sallallahu Aleyhi beraber kafirlere karşı savaşmış. Ancak savaşın e, bittiği yani cihaz bittikten sonra Allah-u Sallallahu Aleyhi etrafında toplanan bazı sahabeler işte onun onun e, kahramanlıkla kahramanlığından bahsettiler. Ne kadar cengaver olduğunu söylediler. Ancak Allah Azze ve Cellem dedi ki, o dedi ateştedir dedi. O ateştedir dedi Allah Azze ve Cellem. Bunun üzerine e, ashab bu duruma şaşırdı ve onu araştırdılar. Bir baktılar ki, e, ashabtan birisi diyor ki, ben gittiğimde onu gördüğümde diyor, elinde diyor.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 bu kimsenin cenaze namazını kılmıştır. O kimse için dediği halde, o ateştedir dediği halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, o kişinin cenaze namazını kılmıştır. Ve eğer yani halimler diyorlar ki eğer gerçekten o hani böyle şiir gibi cehennemde ebedi kalacaksa aleyhi ve sellem borcu olan bir kimsenin bile cenaze namazını kılmazken ancak